1377, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, öğrenim için gelen saffana gösterdiği memnuniyet, evet, Hazreti Peygamberin yanına geldim, mescidde kırmızı bürdesinin üzerine yaslanmış duruyordu, ey Allah'ın Resulü, ben ilim talep etmek için geldim, dedim, Resulullah, ilim talibine merhaba, ilim talibini melekler kanatlarıyla sararlar, sevinçlerinden kanatlarını açıp onun etrafında dolaşırlar, sonra göklerin birinci katına varıncaya kadar birbirlerinin sırtına çıkarlar, dedi.